Radyo Tiyatrosu Hacı Bayram Veli Yazan Hüseyin Aydemir Yöneten Ümit İsmailoğlu Yapım Niyazi Hancı Rol alan sanatçılar Anlatan Kerem Yılmazer Hamidi Veli Hazretleri Agah Kul Sucai Karamani Enver Seyidoğlu Akşemseddin Hazretleri Hayri Deniz, Hacı Bayram Veli Nur Subaşı Türbedar Tilaver Uyanık Birinci ses Numan Paknel İkinci ses Bilge Zobu Üçüncü ses Nüvit Özdoğru Bilmek istersen seni, can içre aracağını. Geç canından bul anı. Sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi. Bileni anda buldu. Bulan ol, kendi oldu. Sen seni bil, sen seni. <Gülüyor> Selamün aleyküm Kolay gelsin baba Sağ olasın evlat Hoş geldin Hoş bulduk Türbedar baba e, Buralarda bir küçük kutu olacaktı gördün mü e, Gördüm Orada sandukanın üzerinde duruyor e, Ne yapacaksın o kutuyu Ben şeyhin doğduğu köydenim Kimim kimsem yok Askere gitmeden önce türbesine gelerek Kutuyu ona emanet etmiştim Ya, Demek doğduğu köydensin Onun hayatını bilir misin Bilmem mi hiç Analarımız babalarımız onun menkıbelerini dinleye dinleye büyümüşler. Biz de öyle büyüdük. Uzun kış gecelerinde ocak başında sesimizi çıkarmadan dinlerdik. Bu büyüklerin hayatı manevi gıdamız olmuştur. Evlat zahmet olmazsa sen de bu gaybı anlat ha. Zahmet olmaz olmasına da gücümüz yeter mi bilmem ki. Yeter yeter hele anlat sen. Çubuk çayının kenarında küçük bir köydür Sülfadıl. 1352 senesinde köylülerden koyunluca Ahmet'in bir oğlu olur. İsmini Numan koyarlar. Küçük Numan'ın hikayesini çubuk çayı şöyle anlattı bana. Çubuk çayı derler bana. Bir kayadan doğarım. Gece gündüz demem, dağlar aşar, ovalar geçerim. Nice köyler, şehirler bilirim. Nice insanlar gördüm. Ama çok az gördüm Numan gibisini. Onu ninnilerimle uyutur. Tatlı tatlı akan şırıltımla uyandırırdım. Ben aktım aktım yıllar geçti. Numan'ın boyu bir ekinciye erişti. İlk abdestini benim suyumda aldı. İlk namazını kıyıcığımda kıldı. Boyu bir ikinci kadardı ama... ...aklı deryalar gibiydi. Durmadan sorular sorardı. Öyle sorular ki büyükler cevap veremez. Çocuk aklıdayıp başlarından savardılar. Köyün imamı tutmuştu elinden. Ona Kur'an'ı Kerim'i öğretiyor, ilk bilgileri veriyordu. Bir de benimle söyleşirdi. Gelir, bitmez, tükenmez sorular ederdi. Ey Su, neden böyle boşını taşları vuru vuru akarsın? Senin alnını secdeye koyduğun gibi. Ben de secde etmekteyim. Bu da benim Allah'a ibadetim. Çubuk, acı mı çekmektesin ki kıvrım kıvrım kıvrılırsın? Derdin mi var inim inim inlersin? Hiç susmazsın. Susar mıyım hiç? Allah'ın adını zikretmekteyim ben. Bundan hiç bıkar mıyım? Beni anlardı. Eğilip yüzüme baktığında... ...onun gözlerinde başka bir cihan görürdüm. Bana dokunduğunda ateşinden buhar olurdum. Kur'an-ı Kerim okurdu oturup kıyıcıma, Ağlardım. Onun bir damla gözyaşının denizlerden daha büyük, daha güzel olduğunu düşünürdüm. Çubuk çayı olacağıma onun bir damlacık gözyaşı olsaydım diye hayıflanırdım. Yıllar geçti, ben aktım. Numan'ın soruları kesilmedi, hocasını bunalttı. Mert Bu çocuğa öğretecek bir şeyim kalmadı Soruları karşısında Aciz kalmaya başladım Allah ona öyle bir akıl vermiş ki ee, Maşallah hocam maşallah Akıllı olması benim de hoşuma gidiyor ama Köylüyüz işte <gülüyor> Az akıllı olsak ne olur Çok akıllı ah, koyunluca, olsak Koyunluca Böyle bir çocuk Cihana her zaman gelmez Onu köylü yaparsan ...vebal olur bilesin. Hocam, Kur'an-ı Kerim'i öğrettiniz daha. Ne öğrenecektik? Ahmet ah, oğlum... ...ilmin sınırı yoktur. Ben derim ki... ...Ankara'ya... ...medreseye ver bu çocuğu. Ver demek kolay hocam. Nasıl okutunuz? Sen burada bir sürü iş var, onları kim yapacak? hocam, Bu çocuğu buralarda yazık edersin. Bunun hesabını verirsin. Devletliği... İlim öğrenmek isteyenden para almaz. Allah ilim okuyana okutana kolaylık gösterir. Vebalden korkarım hocam. Eğer kendisi de isterse göndeririz. Öyle bir istiyordu ki... ...kelimeler bu isteği ifade eden aciz kalır. Hemen hazırlanıp yola çıktı. Bir müddet daha... Ondan ayrılamadım Yanı başında usul usul aktım Onun varacağı yere varamayacaktım İnsan olmadığıma üzüldüm o an. Sanki beni anlamış gibi Sevgiyle baktı Serin suyumdan Sıçacık avucunu aldığı Bir yudum içti İşte böylece ayrıldık. Çubuk bunu asırlardır böyle anlatır durur Tabi anlayana ben de sana öylece verdim. Numan Ankara'da medreseye yazılır. Bütün gençlik senelerini ilme verir. Tefsir, fıkıh, hadis gibi din ilimlerini öğrenir. Zamanın fen ilimlerinde yetişir. Müderrislerin ona öğretecekleri bitmiş ama... ...onun ilme olan susuzluğu bitmemiştir. Numan, bizim sana vereceklerimizi sen fazlasıyla aldın. Bizi geçtin elhamdülillah... Estağfurullah hocam Daha öğrenecek çok şey var İlmini başkalarına aktaracak vakit geldi Ben bu haldeyken Başkalarına ne öğretebilirim ki Bizde sana verecek ilim kalmadı Ancak medresemizde müderrislik makamı verebiliriz Ben burada müderris değil Talebe olmak isterim Burada talebe olarak kalman Ziyan olman demektir Buna razı gelmem Bursa'daki medreseye gitti. Alimleri bizden ileridedir. İlim Çinde de olsa gidip alacaktı. Bu kadar yakına gitmekten geri kalır mı Numan? Kalkar gider. Orada çok şey öğrenir. Kısa zamanda onların ilmine yetişir. Müderrislik teklif ederler. Bursa'da bir müddet müderrislik yapar, sonra Ankara'ya döner. Müderrisliğe kara medresede devam eder. Kısa zamanda talebeleri ve ahali tarafından sevilir, sayılır. Ama onun hala cevapsız kalan soruları vardır. Ruhundaki açlığı bir türlü giderememiştir. Cemiyet karışıklıklar içinde çalkalanmakta. Moğol istilasının ve haçlı seferlerinin yorgunluğu devam etmektedir. Bir yandan Bizans tekfurluklarıyla amansız bir savaş sürerken... Bir yandan da iç kavgalar çıkmıştır. İnsanlar bezgin ve ümitsiz bir hale düşmüştür. Bütün bunlara rağmen bir devlet kurulmuştur. Bu Müslüman devletten korkanlar Anadolu insanının ümitsizlik ve bezginliğini değerlendirmeye çalışır. Devleti bölüp yok etmek isterler. Müderris Numan bu duruma üzülmekte ve ahaliye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Numan Epeydir sesleniyorum İşitmiyorsun Yine tefekküre dalmışsın Duymamışım Farkına varmadım seni. Böyle ıssızlarda dolaşıp Nefsimle uğraşmakla eline ne geçiyor Nefsimin pençesinden Bir kurtulabilsem Bir kurtulabilsem Huzuru bulacağım <gülüyor> Huzur filan derken Deliliğe varma sakın Bundan ben de korkarım Yanlışlığa düşmek istemem Bu sebeple kendime bir mürşit bulmalıyım Ne? İlmi terk mi edeceksin? Bir mürşit bulsam Ona hizmetten asla geri durmam Lakin bu ilmi terk mi demektir? Numan Hallerini doğru bulmuyorum Talebelerinden başka şeylerle uğraşmamanı tavsiye ederim Talebe mi? Artık talebeler ilim için gelmiyor bize ...para, şan ve şöhret için geliyorlar. Bilme Sadık... ...birkaç talebem olmasa... ...müderrisliği çoktan bırakmıştı. Her zaman ahalinin... ...müşkil bir vaziyette olduğunu söylersin. O halde onların müşkillerinin... ...halli için uğraş. Lakin bu hallere düşme. Ben bunun tecrübesini yaptım. Gönülleri kararmış onların. Akıl ve mantık... ...kar etmiyor. Gönüllerine... ...seslenebilmek gerek. Seslen öyleyse. Bunun içinde. ...gönül gözüyle görmek... ...gönül sözünden anlamak gerekir. Bu da bizde yok. Evet. Müderris Numan... ...gönül gözüyle görmek... ...gönül sözünden anlamak istemektedir. Medresesindeki odasına kapanıp... ...sabahlara kadar ibadet eder. Efendim... Efendim e, Rahatsız ediyorum Fakat dışarıda derviş kılıklı biri Sizinle görüşmek için bekliyor efendim Al içeri gelsin Derviş hoş geldin Buyur soluklan hele Uzaktan mı gelirsin Kayseri'den geliyorum efendim Hiç durmadım buraya kadar Onun için iyi oldum. Acelen neydi ki? Mola verip istirahat etseydiniz ya. Hocamın emrini bir an evvel yerine getireyim diye acele ettim. Hocanız mı? Nasıl bir emir verdi ki size böyle canla başla koştunuz geldiniz? Efendim benim ismim Şucai Karamani. Hocamsa Hamidi Veli'dir. Ankara'da bir müderris Numan vardır. Onu bulun selamımı söyleyin. Dergahımıza davet edin buyurmuşlardır. Hocanız bizi Nereden Tanır da dergahına davet eder. Büyüklere akıl sırermez efendim. Onlar gönül gözüyle baktıklarından bizim görmediklerimizi görür, işitmediklerimizi işitir. Sizi de öyle gördü ki tanışalım diyordu. Baş üstüne. Bu davete icabet etmek gerekir. Gidelim. Gidelim de nasibimizi görelim. Zaten bir gece önce rüyasında derede boğulmak üzereyken nur yüzlü bir kimse onu kurtarıyordu. Numan rüyasından hemen sonra gerçekleşen bu davete tereddütsüz icabet eder. Talebeleriyle vedalaşıp tedrisi bırakır. Şucayi Karamani ile yola çıkarlar. Yol kısadır ama onlara yıllarca sürmüş gibi gelir. Bir bayram sabahı Kayseri'ye varırlar. Mübarek bayramınız. Kutlu olsun bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Bayramınız. Hoş geldin ya Numan. Davetimizi kabul etmekle bizi sevindirdin. Davetinizle ben şereflendim. Bayramınız mübarek olsun. Gelişin bize. Bayram oldu. Bugün Allah'ın izniyle iki bayramı... ...bir arada yaşıyoruz. Bundan sonra... ...Müderris Numan'ın lakabı... ...Bayram olur. Numan ismi unutulur. Diriyiz daim... ...ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize... ...gece gündüz olmaz. Bayram... ...hocasının derin bilgisini ve... ...kerametlerini görerek ona bağlanır. Hocası'ndan zahiri ve batıni ilimleri öğrenir. Gönlü Allah sevgisiyle dolar. Gözü dünyayı görmez olur. Hocasının teveccühleri altında olgunlaşır. Bayram zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batıni ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün Artık bunlardan birini seçmelisin O yolda çalışıp yükselmelisin Hangisini murad edersen onu seç Akıl, rüşt bize yar olmaz diyorsunuz Ben de akıl ve mantığın sınırını buldum Gönüllerin hudutsuz olduğunu anladım onun için tedrisi bırakıp size koştum. Tasavvufu murat ederim. Zor olanı seçeceğini biliyordum. Şimdi şu nasihatlarıma kulak ver. Allah'ın emirlerine uy, yasaklarından sakın. Kalbi temizlemenin esas yolu budur. Keramet sahibi olmak zor değildir. Fakat gayen keramet değil. Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Şunu unutma ki insan için en büyük saadet Allah'ın rızasını elde etmektir. Bayram. Şimdilik ayrılıyoruz. Ben... Tebriz'e gideceğim. Sen de bu arada gezerek insanların hallerini gör. Ama sakın nasihatlarımı unutma. Allah izin verirse dönüşte görüşürüz. Bayram, Şam ve Hicaz bölgelerini Anadolu'nun çeşitli yerlerini dolaşır. Hocasının nasihatlerinden hiç çıkmaz. Bütün vaktini ibadet ve murakabe ile geçirir. Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye döner. Hocasını orada bulamaz. Çeşitli yerlere dolaşır. Hocasından haber sorar. Kimse bilmemektedir. Bayram üzgündür. Gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya gider. <Gülüyor> evet, evet, evet, evet. Sonun, müminler, sonun. sonuncu, sonuncu bir tane versene baba. Alın, Çiğrede, Alın bakalım, alın. alın, alın. bu sonuncusuydu. Abi, abi. Yarına inşallah. Yok, Anadolu. Anadolu. Bu kalabalığın sebebi ne? Sen niye üzülürsün be fakir? Niye üzülmeyin ki? Bugün de somuncu babanın... ...ekmeklerinden alamadım. Somuncu babamı? O da kim? Ona ekmekçi koca da derdim. Derviş kılıklı bir fırıncıdır. Biz de görünüşüne aldandık. Ama büyüklerden olmadı. Neden dersen... ...ulu caminin inşaatında çalışan yüzlerce işçiye... ...o küçücük fırından ekmek yetiştirdi de her gün. Ekmek ne ekmek mis gibi kokar. Yemiş olsaydın bir somun ekmek için niye üzüldüğümü anlardı. Bu, bu kişiyi nerede bulurum? E, şehrin çıkışında virane bir fırını var. Hmm. Ama şimdi daha oduna gitmiştir belki... İşte benim yeni dergahım. Nasıl buldun? Burada talebelerin çiğ gönülleri yerine ekmek pişiriyorum. Bunun hikmetini anlayamadım efendim. Sizin gibi bir zat nasıl olur da bir ümmi gibi davranır? Ben isterim ki bu fırını bırakın da Kayseri'ye dönelim. Ah bayramım ah. Daha bunun hikmetini mi soruyorsun? Bunu bana sorma. Anlayabilirsen sen anla. Evet. Bursalıların somuncu babası... ...Hamidi Veli Hazretlerinden başkası değildi. Tebriz'den dönünce Bursa'ya yerleşmiş fırıncılık yapmaya başlamıştı. Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri bir vesileyle onun ne büyük bir veli olduğunu anlar. Aralarında derin bir muhabbet başlar. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı tamamlanır. Hamidi Veli hutbeye çıkar. Fatiha Suresinin yedi çeşit tesirini yapar. Bursalılar somuncu babalarının ne yüksek bir veli olduğunu görüp hayrette kalırlar. Cami çıkışında onun elini öpmek isterler. Somuncu baba onların bu isteğini kırmaz. Allah'ın izniyle her üç kapıdan da çıkma kerametini gösterir. Bunu duymuştum. Camiden çıktıktan sonra sır olmuş değil mi? Öyle bilinirse de hakikatte şöhret afettir hadisi şerifine uyarak Bursa'da durmak istememiştir. Bayramı da yanına alarak Nide'nin Aksaray ilçesine gider. Burada talebesi bayramla birlikte insanları irşatta bulunurlar. Artık ona Hamidi i Aksaray denmektedir. Buradan bayramla birlikte hacca giderler. Bayram o mübarek toprakları ziyaret ederek hac ibadetini ifa eder. Artık o hacı bayramdır. Hacı bayram ve hocası dönüşte yine Aksaray'a gelirler. İnsanlara Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmaya devam ederler. Hamidi Veli Hazretleri hacı bayrama vekalet ve hilafet verir. Ve bir müddet sonra ölümsüz aleme göçer. Hacı Bayramı Veli, hocasına karşı son vazifelerini yapıp Ankara'ya döner. Evlatlarım, hiddetlenmeyiniz. Birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin, hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize... Yardım ediniz Helal kazancınızdan yoksullara da veriniz Allah yolundan ayrılmayın Ona isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyin Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın Komşularınızın sırlarını açıklamayınız Çünkü bu sırlar size emanettir Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir Müminler karşılarında bu güzel, bu güleç, bu müşfik insanı görünce etrafına toplanırlar. Çeşitli aşırılıklar içinde yollarını şaşırmak üzere olanlar bu insanı kamilde orta yolu bulur, huzura kavuşurlar. Benim maksudum bu alem değildir. Lakin illa hu. ...benim derdime derman değildir. Lakin... ...illahu. Efendi Hazretlerinin ününü... ...bütün Anadolu'ya yayılır. Akşemsettin Yine derin düşüncelere dalmışsın Şu söz dinlemez nefsimi nasıl terbiye edebilirim Onu düşünüyorum İlahiyattan tıbba kadar bütün ilimleri öğrendin Ahlak bakımından da senin gibi kamil bir insan görmedim Sense hala nefsinle kavga ediyorsun Nefsimin bütün isteklerini terk etmem gerek Ama bunu tek başıma yapamıyorum e Ne derrisliği bırakacaksın ha? Öyleyse Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye git. Büyük bir alimmiş. Belki o sana yol gösterir. selamün Hacı Bayram'ı ararım onu bilir misiniz? Aha, bilmez olur muyum? Bak şu kalabalığı gördün mü? Ee, şu bir dükkandan çıkıp diğerine girenleri mi diyorsun? Evet bu öndeki zan karadığın kimsedir Çarşı pazar dolaşıp ne yapıyor onlar? İnsanlara doğruları anlatıyorlar, Allah Allah Allah. para topluyorlar. Allah Allah. Büyük veli denen Hacı Bayram yardımları karşısında para topluyor ha? Öyleyse Hacı Bayramınız sizin olsun. Akşa kaldı. E hey, A gitti. Bu paraların muhtaçlar için toplandığını söyleyecektim. Akşemseddin işin aslını öğrenmeden ayrılır. Daha önceden adını duyduğu Şeyh Zeyniddi'ne talebe olmak için Halebe doğru yola çıkar. Fakat Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin dergahına daha niceleri gelir. Eşrefoğlu Rumi, Bıçakçı Ömer Efendi, Hızır Dede ve daha niceleri. Akşemseddin dünyayı gözünden gönlünden silmiş olan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin para topladığını sanarak onunla konuşmaya lüzum bile görmez. Oysa Hacı Bayramı Veli dünyayı kalbinden çıkaramayan talebelerini dergahından çıkarmaktadır. Şeyh Hazretlerinin Akbıyık adlı talebesi mal ve mülkle fazla meşguldür. Yavrum, dünya gelip geçicidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar mal olsa murad alınmaz. Gafil olma, geri dönülmez. Ee, hocam, Dünya aretin tarlasıdır Dünya malı ile Meşgul olmak gerekmez mi Eyvah Cevap edeba aykırıdır Evladım Madem ki dünyayı terk edemiyorsun Öyleyse Bizi terk et Akbıyık Sultan'ın ciğerine işler Hatasını anlar Dergahı terk eder Aylar sonra pişman olarak geri dönecek Hacı Bayramı Veli Onu tekrar kabul edecektir Akbıyık Sultan onun meşhur Sekiz halifesinden biridir Bu arada Hacı Bayram Bir yandan irşatlarına devam eder Bir yandan da tarlalarda Ekin biçerek köylülere yardımcı olur Hocam ...şu aksakallı deminden beri bizi seyrediyordu. Bakın şimdi de ekim içmeye başladı. Gördüm. Gördüm de irtifat göstermedim. Siz de farkına varmamış gibi davranın. Evet. Bu ak şemsettindir. Hacı bayramı veliye dönmüştür. Fakat iltifat görmez. O aldırmayarak işe girişir. Yemek zamanına kadar... ...şey hazretlerinin müritleriyle beraber çalışır. Yemek vaktinde şeyh... ...müritlerine kendi eliyle... Burçak çorbası ve yoğurt verir Fakat Akşemseddin'e Hiçbir şey vermez Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir Şeyhimiz şu garibe yemek bile vermedi Neden öcek Fakat o daralıp yine Bizimle birlikte yoruluncaya kadar çalıştı Öylesine yorulduk Ya, ya evet. şuna bakın Köpeklerin çanağından yiyecek ...ey uslanmaz nefsim... ...sen bunu hak ettin... ...hey köse... ...beri gel... ...köse... ...kalbimize girdin... ...gel benim soframa otur... ...tövbe ettim... ...af dilerim... ...zincirle ve zorla gelen misafirin... ...ağırlanışı işte böyle olur talebe vardığım gece bir rüya gördüm. Boynumda bir zincir vardı. Zincirin bir ucu sizin elinizdeydi. Ben Şeyh Zeynettin Hazretlerine gitmek istedikçe... Ben seni kendime doğru çekiyordum. Az daha boğulacaktın ki uyandın. <gülüyor> Bu rüyayı ilahi bir emir sayarak hemen geri geldim. Affınızı dilerim. Akşemseddin talebeliğe kabul edilir. Hacı Bayram onu yüksek manevi mertebelere eriştirir. Akşemseddin diğer müritlerden farklıdır. Hızla ilerler. Bu arada Hacı Bayram'ın etrafı iyice kalabalıklaşır. Fakat bunu kıskanan münafıklar zamanın padişahı 2. Murat Han'a çıkarlar. Sultanım Ankara'da Hacı Bayram isminde biri... ...aleyhinizde bazı sözler ederek saltanatınıza kast edermiş... Maazallah bir isyan çıkmasından korkarız. Padişah bir müddet düşündükten sonra ferman eyler. O kimseyi hemen gidip alın. Emirimize baş kaldırıp isyan ederse... ...zincire vurarak getirin. Selamünaleyküm baba. Ve aleyküm selam evlatlarım. Nereden gelip, nereye gidersiniz? Hacı Bayram adında birini arıyoruz. Etrafına adamlar toplayıp padişahımıza isyan cüretinde bulunurmuş. Onu yakalayıp ders götüreceğiz. Aradığınız Hacı Bayram benim. Fakat, fakat nasıl olur? Şey, biz devletin selametine göz dikmiş. Gözü dönmüş kanlı bir eşkıya ile karşılaşacağız sanıyorduk. Gidelim çavuşum Sultanımıza bu nur yüzde Zatın masum olduğunu söyleyelim Evlatlarım Geleceğinizi biliyorduk Onun için Kösem Akşemseddin'le yola çıkıp Sizi bekledik Padişahımızın Mübarek emri bağışımızın üzerinedir Hadi Ellerimizi zincirleyin de Gidelim Sizi yanlış anlatmışlar efendim Edebe mugayir bir hareketten Haya ederiz Atlara buyrunda gidelim. Hacı Bayram yol boyunca çavuşlarla sohbet eder. Onlara nasihatlerde bulunur. Nihayet Edirne'ye varırlar. Hacı Bayramı ve Veli Hazretleri o günkü ulemanın, ve Hakan'ın bulunduğu bir heyetin önüne çıkarılır. Rahattır. Sorulan bütün sorulara çekinmeden cevap verir. Sonra huzurdan çıkarılır. Heyet bir süre görüştükten sonra Hacı Bayram tekrar huzura çağırılır. İkinci Murathan Han kararını açıklayacaktır. Salonda sultanın yankılanan ayak sesinden başka hiçbir ses duyulmamaktadır. Hocalarım. Paşalarım... Vezirlerim... Bilir misiniz bu devletin kuvvet ve ihtişamı nereden gelir? Bunun menbaı nedir? Ben diyeyim size. Devletimizde yaşayan evliyadan, ulemadan... ...ve derviş gazilerden kuvvet bulur Osmanlı mülkü. Hak Teala Hazretleri... ...onların duasını üzerimizden eksik etmesin. O evliyanın... Ulemanın cümlesi Allah'ın makbul kullarıdır. Osmanlı topraklarını nurlandırıp irşad ederler. İşte bugün bizler onlardan birine daha kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek zatı ta Ankara'dan buraya binbir zahmet vererek getirdik. Buna ziyadesiyle müteessiriz. Ama onunla teşerrüf etme imkanı bulduğumuza memnunuz. Sizler çekirebilirsiniz. ...sizi buraya kadar yorduk. Ama sonunda bir büyük bulup ferahladık. Size verdiğimiz üzüntülere karşılık... ...ikramlarda bulunmak isteriz. Sultanım... ...siz onları... ...ihtiyacı olanlara veriniz. Bizim dünya malında gözümüz yoktur. Bizi bağışlamıyor musunuz yoksa Şeyh'im? Eğer reddederseniz... ...bizi derin üzüntülere gark edersiniz. Sultanım... ...mutlaka bir ihsanda bulunmak istiyorsanız talebelerimin devlete vereceği vergilerden muaf tutulmasını arzu ederim. Bu emrinizi yerine getirmekten çok memnun olurum. Hem de bu yolda bir hizmetimizin bulunması bizi mesrur eder. Derhal bir ferman hazırlatacağım. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'de bir süre kalır. Edirne camilerinde tebaya emri marufta bulunur. Müminler akın akın onu dinlemeye giderler. İkinci Murat Han bu imkanı bulmuşken Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin nasihatlerinden bol bol feyiz alır. Birlikte saatlerce her konuda sohbet ederler. Devleti ebed müddetin orta yerinde şu murdar Bizans durdukça kamil manada huzura eremeyiz. Bilirim sultanım. İçimize çeşitli fitneler sokarak Ali Osman'ı yıkmak diler. Ağanın için bu kafir diyarını alıp İslam'ın nuru ile nurlandırmak isterim sultanım. Sizden önce Bizans devletini almak isteyen hakanlar çıktı. En son rahmetli dedeniz Yıldırım Han Gazi bu işe teşebbüs elemişti. Lakin kat'i netice müessar olmadı. Şeyhim bu günahkar Allahu Teala'nın izni evliya-i kiramın himmet ve berekatıyla... Bizans'ı almak ister. Bu Konstantiniye ümmeti İslam'a lazımdır. Peygamber Efendimizin methettiği kumandan olmak ne ulvi mertebedir. Dualarınızın berekatı ile zaferden ümit varım. Cenab-ı Hak ömrü şerifinizi ve devlet-i alinizi yümünle eylesin. Ancak İstanbul'un alındığını siz göremeyeceksiniz. Ben de göremeyeceğim. Ama şu köşede oynayan çocukla bizim Akşemsettin görecekler. <Gülüyor> ...bu dört mühim siması bir aradadır. Hacı Bayramı Veli Hazretleri ki... ...Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden... ehli Sünnet ve Cemaat yolunun... ...büyük alimlerinden biri... ...Şehzade Mehmet'i kucağına almış... ...sevip okşuyor. O Şehzade Mehmet ki... ...yakın bir gelecekte İstanbul'u alacak. Alemlerin Efendisi... ...tarafından övülmüş bir kumandan olma şerefine nail olacak. Hacı Bayramı Veli Hazretleri onun gözlerinde şimdiden fetih seyrediyor şeyhim burada kalınız nasihat ve dualarınıza muhtacız sultanım talebelerim Ankara'da yolumu gözler dönüp onlarla meşgul olmalıyım madem ki gitmek dilersiniz misafirimize mani olmayız İkinci Murad Han, Hacı Bayram-ı Veli'ye talebelerini vergi ve askerlikten muaf tuttuğunu irade eden bir ferman verir ve onu kapıya kadar uğurlar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri yine talebelerinin başındadır. Elinde Murad Han'ın yazdığı ferman vardır. Talebelerin yalnızca ilimle meşgul olmaları için vergi ve askerlikten muaf tutulduğu işitilmektedir. Birçok kişi vergi ve askerlikten kurtulmak maksadıyla... Hacı Bayram-ı Veli, Kuddise-i talebesi olduğunu iddiaya başlar. Gün gelir bunlar öyle çoğalır ki, Ankara'nın mali ve askeri nizamı bozulur. Bunun üzerine devlet, Şeyh Hazretlerinden talebelerinin bir listesini ister. Hacı Bayram, Ankara'nın Kanlı Göl bir çadır kurar. Kendisine intisap edenlerin buraya toplanmalarını ister. Çadırın önüne yüzlerce kişi doluşur. Dağ taş mürittir. Ey beni sevenler Bugün burada Talebelerini kurban etmem lazım Canını bana feda eden Çadıra girsin Benimdeki bıçak Gerçekten kesecek Gelirmiş olmalı Bakın bir kadın çadıra giriyor. Arkasından da bir adam girdi. Gördünüz mü? Hacı Bacıparamza çadıra giriyor. Bak. Kesin tek o. Çadırdan çıkan kanlara bakın. Aa, aa, ya, Selbah, aa, şey bak. Bak kesyonlara. Hadi hadi çabuk kaçalım buradan. Çabuk olun, kaçalım. Çabuk olun. Çabuk olun. Meydan birdenbire boşalır. Aslında Hacı Bayramı Veli Hazretleri daha önce çadıra getirdiği bir koyunu kesmiştir. Böylece kaç sadık talebesi olduğu ortaya çıkar Bunlar maalesef bir kadın ve bir erkekten ibarettir Listeyi saraya gönderir akşemsettin evladım Nefsine muhalefet ederek kısa zamanda olgunlaştın Artık açılma zamanın geldi Sizden ayrılmak bana çok zor geliyor Gitmesem olmaz mı? Artık burada durmanın lüzumu yoktur Vazifen başlamıştır. Murat Hana söz verdik. Şehzade Mehmet'i yetiştireceksin. Hadi vakit kaybetmeden yola düş. Bizi himmetinizden mahrum bırakmayınız. Şeyh'im... bazı talebelerinize 40 yıldır icazet vermediniz... Akşemsettin ise kısa bir müddet safrında halife yaptınız. Bunun hikmeti nedir? Her ne görüp duyduysa hemen inandı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden talebeler görüp işittiklerinin aslını ve hikmetini tahkik ederler. Akşemsettin ise teslim olup dediklerimize peki dedi. Bu mürşidi Kamil daha birçok talebe yetiştirdi. Hacı Bayramı Veli insanları ehli sünnet ve cemaat yolunda birleştirerek onları yeni çağlara hazırladı. Himmetiyle devletin temelini kavileştirdi. Orduyu Hümayun onun duası ile bereketlendi. Ve her fani gibi günü gelince o da ruhunu Rabbine teslim etti. 1449 senesinde öteki aleme göçtü. Hay ağzına sağlık yiğidim ne de güzel anlattın. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun baba. Lakin hava neredeyse kararacak. Ben şu kutuyu alayım de kararmadan gideyim. Tabii alabilirsin al. Bir defasında ben bu kutunun yerini değiştirmek istemiştim. Fakat kıpırdatamadım. Türbedar baba. İşte emanetim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle yiğidim. Ey yüce Allah'ım. Sen nelere kadirsin? Radyo tiyatrosu